Açık dergi. Panellerin ortasındayız bu arada. Ya yani bitmek üzere soru-cevap. Biz de İstanbul'a dönmeden önce sen her şeyini bu sefer telefona değil canlı canlı yakladık. Şimdi ki e, konuşmalardan bir tanesinde hukuki onun en sonunda hukukumda en nihayetinde bizim müdahalemize ihtiyacık olduğu sonucu çıktı. Hı hı. Yani çünkü hukuku, hukuku da belirleyen bir takım siyasal görüşler ve siyasal konjonktürler var. Hı hı. Bizim önümüzü e, açabilmemiz için en nihayetinde bir araya gelmemiz gerekliliği mesajını ben kendi adımı aldım. Şimdi 15. günü sizin burada. E, Gölbaşı'ndayız şu anda beraber. Evet Bu gelinen noktayı nasıl görüyorsunuz? Bir yandan görünürlük, epey görünürlük kazandığını düşünüyorum bu meselenin. Gazetelerde siz buraya gelmeden önce de çeşitli defalarca e, haber oldu. Son gelen noktada nasıl değerlendirirsin büyük bir yürüyüşünü, sonra bir de hani son vuruş olarak kafanızda ne var, onu epey merak ediyoruz. Hı. Ya tamam. onu e, son vuruş demeyelim, ama bundan sonraki hamleyi e, birazcık sürpriz olarak tutmak istiyoruz. Aslında burada az önce senin söylediğin gibi hani önemli bir yol kat edildi. Yani hem yürümek anlamında önemli bir yol kat edildi, hem ses duyurmak anlamında önemli yol kat edildi. Biz buraya gelirken e, en büyük amacımız yol boyunca dokunduğumuz insanlara bir şeyler anlatmaktı. Onların ne düşündüğünü öğrenmekti. Bu ciddi anlamda başarılıydı. Sonraki amacımız Ankara'da ses getirecek ve kamuoyu oluşturacak bir e, büyük bir eylemdi. Hani bu eylem işte bir miting olabilirdi. Bir kamp olabilirdi. Zorunlu olarak e, buraya sürüklendik. Göl başında tutulduk. Burada bir direniş başladı. 15. gününe geldi. Aslında bu direniş belki de duyuramayacağımız kadar çok duyurdu sesimizi. Evet, yani çok yani biz, zor şartlar olsa da hiç evet, ena bir forma dönüşmedi. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Yani hiç varlığımızdan haberdar olmayan dünya kadar insan bu yaptığımızdan güç buldu. Hı -hı yalnız olmadığını hissetti. Şu anda vadilerinde mücadele eden insanlar var. Ve onların mücadeleleri de bu bu mücadele birlikte güçleneceğine inanıyoruz ve bundan sonrasında bir birliktelikler olacağını, eylem birliktelikleri olacağını düşünüyoruz. Biz zaten bu yolu burada bitirmeyeceğiz. Yani amaç Ankara'ya illa da Ankara'ya ulaşmak değil. Biliyoruz çünkü orada bize kulağını tıkayan büyük bir kalabalık var mecliste oturuyorlar güzel rahat koltuklarında onların bizi duymak istemeyeceklerini de çok iyi biliyoruz çünkü gerçeklerden bahsediyoruz onlara da gerçeklerle pek fazla ilgilenmiyorlar ama bundan sonrasında biz şu ana kadar sesimiz duyurduğumuz insanlarla sesimizi duymayan ama bizimle ortak mücadele yürüten insanlarla birlikte olacağız. Burada yaktığımız ateş başka yerlerde devam edecek. Bu çadırlar başka vadilerde, başka ovalarda, başka dağlarda kurulacak. Yani burada direnen insanlar çok güzel bir birliktelik sağladılar. Bu birlikteliğin bozulacağına inanmıyorum. Tam tersine güçleneceğini düşünüyorum. Ve yereldeki mücadelelerde çok daha ses getirici bir hale gelecek. Böyle olmalı. Yani hukuk bir yere kadar. Hukuk artık... Ee... Eşitlik sunmuyor, hukuk artık taraflı ve bizim dertlerimize çare olmuyor, çok iyi farkındayız, bilincindeyiz. Yani bunun bilincinde olanlar başka çözüm yolları bulacaktır. Tabii, benim sözü de benim. Teşekkürler. Şeyde, 2004'te biz bir karar aldık dernek olarak. Göçelim, şey Ankara'ya yürüyelim dedik. O zaman 25 devreyle yola çıktık. Bir ilçede yürüdük Mersin'in Aydıncık ilçesinde sonra düşündük bu kadar haklarımızın olduğunu bilmiyorduk yürütmezler dedik jandarmadan dayak yeriz dedik hayvanlarımız telef olur dedik hı hı. işte bunlar devam ederken yine aynı çadırda bunun büyüğü çadırda dedik ki hem Alakır'daki yaşayanlara destek olalım bu çadırı oraya kurduk 17 Aralık'ta böyle bir toplantıda ne yapalım ne yapalım sözün bittiği bir an dedi ki ya yürüyelim ben 2004'ten beri Ankara'ya yürüme meraklısıyım yürüyelim iyi e, tamam isim üzerine gelindi işte doğa için yürüyelim, yaşam için yürüyelim. Yok dedim. Anadolu için yürüyelim. Bunun içinde kültür olsun, tarih olsun, dereler olsun, ormanlar olsun. Yani bu akarsular, dağlar, madenler hepsi olsun. Yani konunun asıl şey olarak da yani içindeki e, Anadolu yürüyüşünün ruhu da benim. O yürüme fikrini atan, 2004'te ama şöyle bir şeydi biz tek yürürsek yalın kalırız endişesi hı hı. vardı. Hatta o gazete küpürleri falan hala duruyor. Sarı keçirler Çankayı'ya yürüyor 25 deveyle diye. Yani ama Evet yani diyeceğim şimdi Mesela her ilden çıkması Ama beklediğim gibi bir şey olmadı O konuda da çok üzgünüm Türkiye'nin dört bir yanından insanlar yola çıktılar aslında. Ama az çıkıldı yani. Çok az yüründü bu olmamalı yani Ben her zaman herkese şunu dedim Katılamıyorsan paran varsa Parayla boş duranın birini gencinin aylığını ver Yürüt dedim ya yani hiç yürüyemiyorsan, işte işim nedeniyle yürüyemiyor falan. Ya boş insanlarımız var. De ki bir aylık kaça yürürsün ben bu yolda? Bunu yapın dedim ya. Yani. İnsanlardan bunu bekledim ama maalesef herkes suya hesabına dokunmadan doğa korunsun istiyor. Böyle korunmaz doğa. Daha kalabalık olmuş. Tabii. Yani bu kadar olmamalı. Biz bu sözcükle daha çok yeri yerinden sarsmalıydık. Ama insanlar biraz şey kaldı. Yani her zamanki gibi bana ne ne lazım vurdum duymaz kaldılar o beni çok üzdü. Yine pey duyuldu ama yani biz İstanbul'dan takip ediyoruz, eknizi değiliz ama evet. pey bir görün oldu yani böyle olmayacaktır. Yani. Bazı şeyler alt edecektim. Biz niye bu tarihi seçtik? Seçim öncesi. E, herhalde biz niye bu takvimi bel belirledik? Niye baharın gelmesiyle, her tarafın canlanmasıyla yani çünkü niye biz bunu öyle rastgele şey yapmadık ki? Olsun yine de elimizdekini konuşursak 15 gündür buradasınız. Burada evet. şimdi burada kendinizi, kendini kısılmış, kapana kısılmış mı hissediyorsun yoksa buranın da başka bir anlamı var mı? Şimdi e, birinci söylediğin çok doğru. Bir, ben hazır tüketime alışmış insan değilim. O bana baskı olarak geliyor. Yani ben onu baskı olarak algılıyorum. Üretmek lazım. Yani hazır ekmek bize göre değil, kendi kefekle onumuzdan ekmemizi açıp, yani hazır bir bir şeyler, ambalajlı şeyler karşıyım. Onlar beni çok bunalttı, ruhumu sıktı bir. İkincisi insanlar buraya gelmekle, bizleri ziyaret etmekle, sanki kendilerini rahatlatmış hissediyorlar. Ben o vebali yüklenemem. Herkes bedenen, ruhen burada olmalıydı. Ben onu isterdim insanlardan. Yani ellerine bir şeyler alıp gelip ziyaret ettik. İşte sizi destekliyoruz kelimeleriyle. Ben şey değilim yani daha okul çocuğu yani okul çağındaki sokakta oynayan çocuk değilim. Bu olmamalı. Bu yaşam alanları her ne kadar benim şeyimse de yani korumak düşüncesindeysem de o insanlar da daha fazlasını yapabilirdin. Bugün misafirlerimi birine sordum. İşte biz Antalya'dan geldik falan dedi. Yani dedim ki hadi siz çalışıyorsunuz, eşleriniz gelseydin. Ama dedi il dışından geldik. Yok dedim ya ben bu muhtarlığa kayıtlıydım sanki dedim. Yani ben bu muhtarlıktaydım. Gölbaşı muhtarlığına kayıtlıydım. Yani insanlar kendini böyle rahatlatmanın yollarını çok çabuk buluyorlar. Bu olmamalıydı. Neden gelmediler peki? Ne? Ya şimdi e, zannediyorum ki bir şey değiştiremeyeceğiz gibi mi düşünüyorlar? Onları o kendilerine sormalı. Yani, yani yine de hani hep, zaten <gülüyor> öyle sonuçlar çıktı ya, hukuk bile. Bir evet. sonra yanımızda değil. Olmaz. Yani. da moral bozukluğu. Olmaz ya en kötü morali bozuk olan bizleriz. Biz bile bunu bırakmak istemiyoruz. Niye? Kendimizi borçlu hissediyoruz. Bize bugüne kadar yaşam bahşeden bu doğa, deresiyle, ırmanıyla, dağıyla, ormanıyla kuşuyla çiçeğiyle böcekleri yani ruhuyla birlikte bu Anadolu. Ya biz hala kendimizi boşlu hissediyoruz. Yaşayan her insan boşludur bak kendini akıllı zannediyorsa, insan ne ben, Adem olayım diyebiliyorsa boşludur bu e, yaşam alanlarına. Çünkü niye diğerleri konuşamıyor bakın? Onların sözcüsü olmak zorundayız. E, diğer e, tüm canlılar ha dile gelip de ya ben yok ediliyorum, ben katlediliyorum diyemiyor. Bunu duymuyorlar mı? Bunun farkında değiller mi lezzetli balık yiyemez oldu insanoğlu hani lezzetli bal yiyemez oldu insanoğlu bu e, gelen sesleri duymuyor mu bunlar bu kadar mı sağır onun için kulak vermesi lazım doğaya şöyle Aa çıktım eğlendim piknik yaptım döndüm değil ya doğayla yaşasın yani doğayla kucaklaşsın ne diyor bu doğa bize ne anlatıyor tüm canlılar bize? E biz onlardan akıllıyız diyoruz. Kendimizi akıllı e, zannediyoruz. Ve biz onlara sözcü olmak zorundayız. Ben kendim öyle hissediyorum. Evet. Yani bu da şey. Onların duyul duyulamamasının sebebi demin dedin ya. İşte hani aslında doğada yaşamak lazım. Derede yüzünü yıkamak lazım. Tabii Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ateşi yakıp başınca düşünmek lazım. Bakın. O alev alev yanan o çıngıları sesini dinlemek lazım. Bakın. Nereden geldiği belli olmayan o gazın başında oturup da içilen çayların da tadı yok. İnsanlar bunu niye böyle bir çok mu zor geliyor? Yoksa ne için yaşanılıyor? Hayata gelen bir insan yaşamak için yaşamıyor mu? Yaşamak için yaşıyor. O yaşamı daha güzelleştiremez mi? Niye böyle hep sanal gibi ya da robotmuş gibi yaşamayı tercih ediyor insan oğlan? Bu kolay mı geliyor? Yani ben o sorularımı hala cevaplayamadım. Yani düşünüyorum acaba neden böyle yapıyorlar? Neden böyle korkakça davranıyorlar? Neden bir şeylerden kaçıyorlar? Bu olmamalı. Bilmiyorlar. Ama bilmiyorlarsa şöyle bir araştırsınlar her şeyi bulan insanoğlu uzaya kadar keşfeden insanoğlu kendini bir haftada işte 15'te bir yani açık alana çıkma, çıkmakla kendilerini ödüllendirdiklerini zannetmiyorum ben kendilerine ihanet ediyorlar biliyorlar aslında o gün ne kadar rahat olduklarını ya da çocuklarının açık alandayken ne kadar mutlu olduklarını kendileri de biliyor ama kendilerini mutlu ettirmiyorlar cezalandırıyorlar insanoğlu ilk önce zaten kendine yapıyor tüm hakareti. Ondan sonra da kendini rahatlatmış gibi birilerini ziyaret etmek, ellerine bir şeyler alıp yanınızdayız demekle beni rahatsız ediyorlar açıkçası. Ben alışkın değilim, böyle bir şeye de karşıyım. Çünkü defren bölgesi değil, yokluk bölgesi değil, elimiz tutuyor, ayağımız tutuyor. Çok şükür engelli değiliz. Ne der insan, Yani çok fazla böyle şey, onlar anlıyorum ki kendilerini mutlu etmek için bunlara gerek duyuyorlar. Ama benim mutsuzluğumu anlayamıyorlar. Yani benim burada mutsuz olduğumu anlayamıyorlar çünkü niye tamam Anadolu kültüründe e, gerçekten hediyeleşmek var bu güzel bir, bir şey ama madem öyleyse gelsinler tüm insanlar nasıl yaşadıkları bölgelerde nasıl yaşıyorlar bunların gerçekten gıdaya mı ihtiyaç var yoksa sorunlarına sözcü olma ihtiyacım var bunu anlamalarını isterim ben. Yani kalkıp da işte ellerine bir şeyler alıp biz buraya kadar gelmişiz, kilometrelerce yol yürümüşüz, buraya kadar gelmişiz de aa işte biz geldik. Bu demek değil bence. Eğer ki gerçekten gönülden destek vereceklerse bölgelerde ne sorunlarla karşı karşıyayız? Bölgelerimizde neler yaşıyoruz? Ormancı geldiği zaman, jandarma geldiği zaman ya da derimizin yaşam alanımızın üzerindeki yapılan barajlarla karşılaştığımız sorunları çözüm için oralara gelsinler. Aa, buraya gelmişiz işte alın böyle hani e, çocuğun birisi biraz böyle mızırdanır ya işte annemi istiyorum der o da kalkar eline sussun diye bir şey verir yani böyle olmamalı. Bu kadar da umutsuz, ben gayet gayet anlıyorum nasıl umutla çıkıp da yalnız hissettiğini kendine ama devam edeceğini de söyledi saniye az önce. Buradan Yok mutlulmayacak bakın. Zaten. Bu durma değil. Zaten bugün de başlamadı bu. E, evet, yani bugün öyle. başlamadı, bu burada zaten, da evet. bitecek de değil. Yani bizim nefesimizin sonuna kadar bu mücadele devam edecek. Ama bugüne kadar ettiği şekil. Yani ediyordun, yani bu bölgelerimizde, yaşam alanlarımızda bulunduğumuz yerlerde devam ediyordun. Biz kervanları birleştik ve tüm Anadolu'da yaşayan ruhu bir araya getiririz dedik. O düşünceyi bir araya getiririz dedik ama Bizde mi sorun vardı? İnsanlıktan mı böyle büyük sorunlar? Çok az insanı bir araya getirebildik, çok azına ulaşabildik. Bakın eğitim şart, her şeyden önce eğitim şart. Ha Evlerinde boşu boşuna duran televizyonlarda program yapılması şart bakın. Yani duyulmak yeterli değil. Sizin gibi bilinçli olanlar, yani bilmiyorum Anadolu'da yaşayan insanın ıı, onda ikisi duydu mu? Yani dörtte biri falan diyemeyeceğim bakın. Yani onda ikisi duydu mu sorduğun zaman daha adam bilmiyor. Hesi deterjan olarak algılıyor. Ondan sonra varajı ihtiyaç olarak algılıyor. Nükleer santrali kalkanmamıza karşı engel oluyorsunuz diye algılıyor çoğu insan. Yani farkında bile değil. Yani ben o konuda üzgünüm. Moralim o konuda bozuk. Yani değilse ben kendim adına kar hani şey değilim, karamsar değilim. Ya benim mücadelemi kimse durduramaz. Yani aslında beni kimse durduramaz. En durdukları anda bile farklı şeyler düşünebiliyorsun. Ama biz bunun daha fazla, daha yüksek sesle, daha fazla katılım olmasını isterdik. Ve bugün e, önümüzdeki seçimde çok büyük şeyler değiştirmeyi planlıyorduk. Ondan karamsarım, ondan ümitsizim. Şu önümüzdeki seçimler çok önemli seçim. Dört yıl daha mı? Dört yılda mı bir yapılıyor? Yani dört yıl daha. Bu şekil barajların yapımı devam edilirse biz artık bitirdiğimiz doğanın yıldönümünü kutlayacağız. Yok ettiğimiz derelerin yıldönümünü kutlayacağız. Onun için birleşeceğiz. Biz niye çaba sarf ettik? Neden bu takvimi seçtik biz? Bu kadar yani insanların duyarsız olmasını beklemiyordum. Yani açıkçası daha büyük katılımın, daha yüksek sesin, daha değişik şeylerin olmasını isterdim. Açık Dergi Açık Radyo program destekçisi olun.